Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran. Merhabalar, oyun içinde, oyunda tekrar birlikteyiz. Bugün e, hepinizin çok yakından tanıdığını, en azından aşina olduğunu düşündüğüm bir oyunu konu alacağız. Satranç konumuz. E, Satranç ile ilgili e, bu, bugünkü konumuz Özgür Akman. Hoş geldin Özgür. Hoş bulduk. Özgür Sabah gazetesini yaklaşık dört yıldır düzenli olarak... Satranç köşesini e, yürütüyor. Ve bugüne kadar Kasparov, Anand, e, Kostanyuk ve Magnus Carlsen gibi büyük ustalarda röportaj yapma ayrıcalığına kavuşmuş birisi. Kendisi de aynı zamanda bir satranç oyuncusu ama... E, ...sanırım özellikle bu ustalarla röportaj yaptıktan sonra gazeteci evet. olarak daha e, oyunun içinde olan birisi. E, Özgür, oyun nasıl oynanır diye sormayacağım. Herkes az çok biliyor, bilmiyorsa da hani satrancı öğrenmek Türkiye'de görecek olay belki kural olarak. Ama sana göre satranç nasıl bir oyun? Sen nasıl yorumluyorsun? Onu sorabilirim. Bana göre satranç e, mutlaka öğrenilmesi gereken faydalı, öğretici bir oyun. Ama e, turnuva satrancı ve sportif tarafından bakacak olursak inanılmaz derecede zor bir konu. Sanırım e, kişisel hobi olarak oynamakla e, profesyonel turnuvalar için oynamayı biraz ayırıyorsun. Tabii elbinden. çok farklı. Yani sonuçta herkes hobi olarak zaman zaman satranç oynar. Evdeki takımı Tataşla dizer, oynar bir pazar günü öğleden sonra ama e, turnuva satrancı bambaşka bir yaşam biçimi ve bambaşka bir dünya. Diyorsun ki sanmayın ki evde başarılısınız, turnuvada da başarılı olacaksınız. <gülüyor> Öyle de diyebiliriz. Çünkü bazen böyle dar kitlere oluşuyor oyunlarda e, ve hani dışarıya açıldıklarında çok farklı şeylerle karşılaşabiliyor oyuncular. Evet, evet. Senin hikayeni soralım. Sen satranca nasıl başladın? Benim satranca başlamam şöyle. Zaten 4-5 yaşında taşların hareketlerini babamdan öğrenmiştim ama tabii bu dünyaya girmem daha farklı oldu. Sınıfta ben Ted Ankara Koleji mezunuyum. Okulda ilkokul 4. sınıfta aramızda turnuvalar yapardık. Baktım arkadaşlarımı yenemiyorum. 3. 4. oluyorum sürekli turnuvalarda. 7-8 kişi düzenli oynarız. Nasıl geliştiririm satrancı diye araştırmaya başladım. Kitaplar edindim. O sırada okulun çıkardığı görünüm dergisine de TED'in Türk Eğitim Derneği'nin kendi satranç merkezi olduğundan haberdar oldum ve oraya gitmeye başladım. Bu yaklaşık 96-97 gibi. Ondan sonra da zaten bir daha çıkamadım. Peki sonuçtakileri yanmaya başladın mı? İkinciliğe kadar çıktım ama <gülüyor> birinci olamadım. <gülüyor> Birinciye açıklar mısın burada? <gülüyor> ee, Mehmet diye çok sevdiğim bir arkadaşım Mehmet Reskeneli. Devam Ona da sevgiler mi? yolluyorum. Buradan, yok devam etmedi. Hı -hı. Ama ben ortaokulda birinci oldum artık okulda. Anladım. Sen 4-5 yaşında başlamışsın. Yani kuralları öğrenmişsin daha evet. doğrusu. Çok aktif bir şekilde oynamıyordun o yaşlarda doğal olarak galiba. Peki bunun ideali nedir? Kaç yaşında başlamaktır? Şimdi e, kuralları taşıyan hareketlerini öğrenmek için... Bence dört altı yaş iyi. Zaten bilimsel araştırmalar da bu yönde. Yani insanın bir e, en hızlı öğren, öğren öğrenme yaşlarının olduğu, bizi hinsel gelişimin başladığı yaşlar uygun. Ama tabii turnuva satrancına girmek farklı bir konu. E, bugün dünyada 2006'dan beri sekiz yaş altı resmi yarışmalar da yapılıyor. Dünya ve Avrupa şampiyonları. Hani bana sorarsanız çok doğru gelmiyor bu kadar erken yaşta bu kadar hani dünya ve Avrupa şampiyonluğu gibi büyük şeylerin söz konusu olduğu yarışmalara girmek. Sanki 8-9 yaş turnuvara başlamak için daha uygun bir yaşmış gibi geliyor ama bir yandan beni yalanlayacak tarafı da için Hani bugün dünyada 12-13 yaşında büyük ustalar da var. O yaşta büyük usta olan bilen yetenekler var. Dolayısıyla satrancın yaşı da küçülüyor bir yandan. Belki de zorlamamak lazım. Şimdi şöyle bir şey var mı? Örneğin. Agassi kendi biyografi, biyografisini yazdığında babam beni zorla tenis oynattı yıllarca ve kendisinden yıllarca nefret ettim şeklinde yazmıştı. Tabi çocuğun kendisini istemesi önemli. Yani büyük ustalarda böyle bir şey var mı acaba? Küçüklükken satrançtan nefret ederdim şeklinde hiç bir Var. Var. Ee, zorlayanlar da var. Örneğin e, eski dünya şampiyonlarından Spasskin eski antrenörlerinden birisi oldukça sert olmasıyla ünlüymüş. Hatta yanlış hamlede abanın altından sopayı da gösteriyormuş. <gülüyor> Ee, ama tabii e, en önemlisi çocuğun kendisini istemesi. O oyun her uzmanlaşacağı branşı bu sadece zaten için geçerli değil sevgi duyması. Orada veliler için oldukça zor bir e, kriter var anladığım kadarıyla. Çünkü bazı evet. e, aşırı başarılı insanlar e, çocuk sevmese bile başarılı olabiliyor sonradan. Yani e, işte yani onu... tabii ona rağmen ilgi duyanlar var ama sonuçta hani... E, Velilere tavsiye olarak şunu söyleyebilirim. Mümkün olduğunca çocuklarını zorlamamaları. Ama hani o çocuk satrançta devam etmek istiyorsa destek olmaları evet. mümkün olduğunca. Mesela ben Agassi'nin babası olsaydım Agassi sıradan bir insan olup çıkardı. Çünkü... Zorlayamayacak bir de insanın. Mutlaka öyle de var ama benim kendi gördüğüm çevremdeki pek çok yetenekli satranççı hani eğer veli baskısı varsa etrafında bir noktada satrançtan soğuyorlar. Hı. Çünkü satrançın farkı bir de sadece kendinizle kendi düşüncelerinizle baş başasınız ve sizi çok zorlayabilen bir şey bu. Bir de mesela 4 saat yorucu bir maçtan çıkıyorsunuz kaybetmişsiniz. Bir de çocuksunuz öyle düşünün. Ee, Ananız yani babanız mesela kızıyor, bağırıp çağırıyor. Bir de antrenörünüz yandan Niye şunu oynamadın burada falan gibi uyarıyor. Ee, yani çocuğun soğuma ihtimali daha yüksek oluyor bu tip durumlarda. Ve zaten tavsiye edilmiyor. Aslında birkaç program önce Nevzat Erkmen konuğumuzdu. Türk Beyin Takımı'nın kurucusu. Onun hem zeka oyunları ile ilgili hem genel anlamda çocuklarla ilgili bir tavsiyesi vardı. Onların önüne bütün seçenekleri açın ama hiçbirine zorlamayın Kesinlikle. derdi. Kesinlikle. Kendisi de çok farklı zeka oyunlarının çocuklarını öğretti. Sadece zeka oyunları değil, farklı konuları onlara e, anlattığını ve hangisine ilgi duyarlarsa oradan devam ettiklerini anlatmıştı. Doğru tavır olabilir belki bu. Kesinlikle. Yani benim tavsiyem bu olur. Çünkü tabii ki e, ben yıllardır satrancın içindeyim ve büyük şampiyonlar çıkmasını isterim çok sayıda ama bu zorla olacak bir şey değil. Ama hemfikir olduğumuz şey şu. Çocuk kendisini zorlamak istiyorsa olabilir. Evet. Ken o tutku kendi içinde varsa evet. bütün çocuklar satranç öğrenmedi bu konuda hem de fikiriz en azından. Evet. Evet. Peki şimdi komünist ülkelerin ayrıca bir başarısı var ve komünist ülkeler de çocuklar küçükken şekillendirmeleri ve zorlamalarıyla bilinen ülkeler. Çin'in sanırsam son yıllarda başarıları arttı. Bunu acaba böyle bir faktöre bağlamak mümkün olur mu? Şöyle söyleyeyim benzerlikler var tabi. Çin'de de devlet desteği çok büyük ve devlet organize ediyor satrançla ilgili atılımı. Ama sonuçta iki tarafın da bir başka ortak özelliği bütün sporlarda böyle bir yönlendirme yapması. İşte Sovyetler döneminde gençlik kampları olurmuş. Zaten birçok satranççı da orada keşfedilmiştir Sovyet hmm. döneminde. Çin'deki hmm. durum... Aslında çok anlatılmıyor. Bu konuyla ilgili yazılmış bir kitap var ama ben kitabı okudum ve pek ikna olmadım. Benim pek aydınlatmadı açıkçası. Ee, anladığım kadarıyla mümkün olduğu kadar küçük yaşta satrançla tanıştırıp... E, dolayı, ...mümkün olduğunca beraber kamplar düzenleyerek, usta oyuncularla çalışarak satrançlarını geliştiriyor evet. çocuklar. Ee, bu konuda aklıma gelen son haber, e, dünya e, masa tenisi şampiyonu olan Çinli'nin evlenmesine izin verildi. Şeklinde bir haberdi. Oldukça şey, dramatik bir haber. <gülüyor> tabii tabii. Şeyi ya. düşünün yani hmm. Liu Yang'ın e, Pekin Olimpiyatı'nda işte 110 metre engeldeki önemli isimlerden birisi e, o sakatlığı yaşadığı sakatlığın yarışamamasının sebebinin stresten olduğu konuşuluyor. Orada da belli ki yani belki zorlama yok ama mutlaka evet, bir, baskı bir baskı hissediyorlar. Hmm. Buradan e, Türkiye'deki ...eğitime geçebiliriz. Çünkü ilk öğretim seviyesinde... ...seçmeli ders olarak kabul evet. edildi. 2005-2006'dan beri. Evet. Bu aslında bahsettiğimiz diğer ülkelerle birlikte... ...oldukça önemli bir karar ve sanırım... ...satrancın Türkiye'de gelişmesi için de... ...önemli bir adım. Bunu Tabii çok önemli. Biliyorsun? Çünkü e, hani satrancın tabana yayılması... ...bence çok önemli. O açıdan Türkiye Zatlanışı Federasyonu... ...doğru işler yapıyor. Zaten tarafı tarafsız herkesin... ...en takdir ettiği... E, ...son 10 yılda yapılan işler içinde... ...satrancın okullarda seçmeli ders olmasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam... ...geçen yılki verilere göre... ...1.250.000 çocuk... ...okullarda satrançla tanışıyor. Tabii ki kimse büyük usta olmay olacak diye bir şey yok... ...bu derslerden. Sadece oyunu öğreniyor ve... ...oyunun kültürüyle tanışıyor. Bu çok önemli. Evet. Peki... E Buradan Türkiye'de satrancın tarihine geçebiliriz biraz. Hı hı. Bugüne kadar Türkiye satranç dünyasında önemli bir yer edindi mi ve bugün ne noktaya geliyor? Şimdi Türkiye'ye satrancın girişi daha doğrusu yani satranç tarihinin başlatılışı olarak hep işte 1930'lar, 40'lar kabul edilir. 1943'te İstanbul Satranç derneğinin kurulması vesaire. E, fakat tabii son 15 Yıla kadar 10-15-20 yıla kadar e, dünyada Türkiye'nin satrançta pek önemli bir yeri yoktu açıkçası. İşte Türkiye'nin ilk büyük ustası Suat Tatlık 1993 sonlarında oldu sanıyorum. Büyük ustayı Nuan'la o zaman aldı. E, ondan sonra yavaş yavaş gelişmeye başladı. Özellikle 2000'lerden sonra e, çok sayıda turnuva organize edilmeye başlandı. İşte bugün kayaktaki Avusturya örneği. Çok güçlü bir organizatör ülkedir. En önemli yarışmalara ev sahipliği yapar. Türkiye'nin de böyle bir özelliği var. Pek çok önemli turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Ve e, özellikle yaş grupları ve gençler kategorilerinde çok sayıda iddialı sporcu var. Uluslararası anlamda. Ama tabii e, daha büyük yaşlara gelince e, işler biraz daha zor. O biraz daha zaman istiyor. Tabii işte satrancın kurumsallaşması, tabana yayılması, altyapıya önem verilmesi... ...belki de bizi geleceğe ümitle bakmamızı sağlayan unsur. Bu değişikliği ne yarattı peki? E, Satranç Federasyonu üstün başarısı mı? Yoksa bir sponsor mu ortaya çıktı? Devlet desteği mi arttı çok ciddi şekilde? Çünkü ciddi bir e, değişim var anladığım ee, kadarıyla. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Ali Nihat Yazıcı 2000 yılında göreve geldi. Bu açıdan önemli işler yaptı. Eleştirilecek mutlaka noktaları var ama bu satrancı tabanı yayma konusunda çok önemli işler başladı. Seçme kabul edilmesi hangi yılı? 2005. 2005. Aynı yıl sonunda bir başka önemli dönüm noktası da daha doğrusu biraz daha geriye sarayım. 2004 yılında e, Satranç Federasyonu ilk özelleşen federasyonlardan birisi oldu. E, 2005 yılının sonlarında da işte bu... Okullarda seçmeli ders olmasından kısa bir süre sonra Türkiye İş Bankası sponsor oldu. Ee, tabii bu sponsorluğun da çok faydası oldu, özellikle eğitim ve tabana yayılma anlamında satrancı. Hı hı. Ee, bu üç nok nok dönüm noktası sayılabilir satrancı gelişiminde. Satranç federasyonu da pek çok konuda hani diğer amatör spor federasyonu ile karşılaştırıldığında oldukça profesyonel çalışıyor diyebilirim. Evet. Peki aklıma şöyle bir sorun geliyor. Şimdi seçmeli ders olarak Türkiye'de okutulmaya başladıktan sonra. ...ülkemizde böyle bir kültür olmadığı için bir hoca sıkıntısının Var. çekilmiş olması gerekiyor. Var. Zaten belki de en önemli sorun şu anda hoca sıkıntısı. Hani federasyon bu anlamda yine bir kitlesel yaklaşımla çok sayıda antrenör yetiştirmeye çalışıyor. Sürekli kurslar düzenleniyor ama açıkçası ne kadar iyi antrenörler yetişiyor... Ne kadar, ...ya da okullardaki ders veren öğretmenlerin bile ne kadar bu konuda donanımlı olduğu tartışılır. Ama... Bir yandan da bardan dolu tarafı satranışla tanışmalarını şu anda önemli görüyorum ama önümüzdeki yıllarda bu kültür yaygınlaşmazsa gelişmezse ki şu anda bile bence sancıları biraz çekilmeye başlandı sıkıntı olabilir. Şimdilik e, federasyonda da milli takımlar seviyesinde zaten yabancı antrenörler ünlü büyük usulları sık sık Hı -hı. Türkiye'de ki imkanı sağlayarak olabildiğince çözmeye çalışıyor ama daha fazlası da yapılabilir tabi. Aslında burada farklı zeka ve şans oyunları ile ilgili konuklar alıyoruz ve hı hı. Tabi bunlar zor alanlar hep gönüllü insanların sürüklediği alanlar belki satranç e, dünyasında bu gelişmeler onlar için de bir örnek model oluşturabilir daha yakından Bakalım. incelemek gerekebilir. Bakalım. Özellikle okullarda ders sonu ve tavaneye ayma anlamında başarılı bir proje oldu satrançta yapılanlar. Evet. Son 10 yılda yapılanlar. Hem federasyonun ata hem sponsorluk hem de bu seçmeli ders olayı oldukça evet. belirleyici oldu sanırım. Şimdi genelde eğitimle ilgili şöyle örnekler görüyoruz. İşte fizik öğretmenleri bir sınava tabi tutulduğunda çok ciddi oranda öğretmenlerin başarısız olduğunu görüyoruz ki bu yıllarca fizik dersi almış olmasına, hmm. bunun üniversitede okumuş olmasına rağmen Dolayısıyla e, bu açıdan e, oldukça iyi bir şekilde yetiştirilmeleri gerektiğini düşünüyorum satranç hocaların. Tabii ama e, tabii yani ortada sonuçta satranç kültürü daha yerleşmemişken bunu bu kadar acele beklemek de evet. doğru olmaz. Ama diğer taraftan sanki federasyon daha fazlasında yapılabilirmiş gibi geliyor bana. Çok detaya girmeyeyim. O zaman tam bu detaya girmeden aramızı verelim. James'ten dinliyoruz. Late. Late. Merhabalar Özgür Akman'la devam ediyoruz. Konumuz satranç. Ee, Türkiye'de satrancın yerinden başarılardan bahsettik. Şimdi satranç oyununa biraz dönmek istiyorum. Ee, satrancı Özgür diğer oyun zeka oyunlarının içinde farklı bir yere koyuyor musun? Ya da nereye koyuyorsun? Ben de uzun yıllarda turma satrancın içinde olduğum için sanki spor yanı yani sportif tarafı, rekabet tarafı daha güçlüymüş gibi geliyor bana satrancın. O açıdan farklı bir yere koyuyorum açıkçası. Bir kilo Ve verme tabii, olayı var değil mi Saturnus evet, İşte 1984'te ilk ...Karpo-Kasparo maçındaki satranç dünyasının en önemli derbisidir bu tarihteki. Ee, ilk maçta 4,5 ay falan sürüyor maç. Karpo'nun ee, 17 kilo verdiği söylenir. 4,5 ayda? Evet. Yani diyet yapmak için yöntem arayanlar için de bir... <gülüyor> evet, 4 ay tut, bir, bir rakip bulun kenarınıza. Profesyonel satranç olun önce. Karpo'nun önce sonra diye iki fotoğrafı konulabilir belki. Evet, zayıflama ilaçlarının <gülüyor> altında. Yani. Aslında bir ilaç kullanmış diyorlar, doğru mu? Zayıflama ilacı <gülüyor> vallahi bilmiyorum artık. Ne kadar mücadele <gülüyor> Umarım <için> kullanmamıştır. <gülüyor> Peki şeyi soralım biraz. Satrançta stratejiden bahsedelim. Belli ekoller tarzlar var mı satrançta? Ee, Yoksa tek bir doğrusun var? Aslında satrancın evrensel doğruları var. Ee, bunun işte 18. yüzyılın sonlarından itibaren özellikle... Fil çapraz gider değil herhalde bu. Tabi biraz <gülüyor> daha ileri. Hani işte e, hangi taşlar nerelerde olmalı zayıf kare denilen bir konsept var mesela. İşte taşlar hangi durumlarda nasıl kullanılmalı gibi ilkeler bunlar daha çok. o Özellikle Dünya Şampiyonu Şitancısı'nın ortaya koyduğu bir e, konumsal satranç ilkeleri var. Bunun üzerine konmuş ve bunun üzerinden yola çıkıp e, ayrılan farklı ekoller var. Mesela e, hipermodern ekol var. E, merkez Konumsal satrançta merkez kareleri doğrudan kontrol edilmeye çalışır mesela taşlarla ya da piyonlarla. Hipermodern ekol daha e, taşları uzaktan e, merkezi kontrol edecek şekilde konumlandırmamız gerektiğini savunur. Ama tabii ikisi de kendince doğrular doğrudur ve satrançta hani sonuçta yapılması gereken e, satrancın doğruları görece ortaktır. Anladım. Aslında şöyle bir şey var galiba şimdi açık bilgili oyunlarda örneğin satranç gibi tavla gibi yani bütün oyuncuların tüm bilgiye sahip olduğu oyunlarda bilgisizliğimiz tarzı ortaya çıkartıyor fakat oyunu daha iyi bildikçe makineler sayesinde de özellikle öğrendikçe Tarzdan ziyade tek bir doğruya doğru bir gidiş oluyor. Evet çünkü sonuçta hani hem sizin dediğiniz gibi işte bütün bilgilerin verili olması onca bir de hani sonuçta kapalı bir evrenden bahsediyoruz olasılıklar ne kadar çok olursa olsun sınırlı ee, böyle bir sınırlama var ee, hatta son dönemde işte bilgisayarla çalışan büyük ustaların eskisi gibi mesela konumsal satrançın ilkeine uymasa da bilgisayarın önerdiği hamleleri e, satırda taktik açıdan yani taktik hamlelerin hesaplanmasını ...bağlı bir şey daha çok satrançta işte o anlamda kullanıyoruz. Taktik açıdan doğruluğunda bir hamle tercih ettiklerini görüyoruz. Yani istatistiki olarak önerilen hamleleri daha önceki stratejilere yani göre... insanların öneri... konumsal satrancının ilkeleri olarak savundukları ve öyle oynadıkları eski dünya şampiyonlarının özellikle oynadıkları satrançtan daha farklı bir satranç varmış gibi. Ama bu tabii tamamen hani geçmişin reddi anlamına da gelmiyor. Tabii. Aslında zamanla tarz ortadan kalkıyor anladığım kadarıyla. Başka evet. oyunlarda da bunu görüyorum. Yani zatenlikle bir bulutlar altında bir şey var ve tam olarak doğrunun ne olduğunu bilmediğimiz için Farklı stratejiler deniyoruz. Fakat zamanla evet. o bulutlar kalktıkça evet. ortadan tek bir doğru olduğunu fark edince o doğruya doğru bir gidiş atılıyor. Zaten Anadolu karpo konumsal satıncının en önemli savunucularından biri kabul edilir. En önemli temsilcilerinden. O bile şöyle bir laf etti. Yani stiliniz nedir diye sorulduğunda bir gün stil mi benim stilim falan yok. En doğru hamle yapmaya çalışıyorum evet. gibi bir cevap verdi. Evet. ...büyük ustaların tevazu gösterisinden birisi olarak... ...opuyorum ben <gülüyor> yani, Çok da tevazu göstermiyorlar aslında bu konuda. Te hiç mütevazi değillerdir ama... ...satrancın sonuçta zor bir oyun... ...farkında oldukları için onu takdir... ...etme çabasındalar genellikle. Evet. Yalnız şöyle de belki bir... E, ...en azından benim fikrim, yanlış algılama olmasın. Hani Bu belirsizlikler ortadan kalktıkça... ...belli bazı stratejiler... ...taktikler üzerinde uzlaşılıyor. Ama yine de olasılık sayısı çok fazla olduğu için... ...halen bu tip oyunlarda bu mutlak bir uzlaşma hiçbir zaman varılmayacak sanırım. Hani daha az olmakla birlikte farklı yenilikler, ekoller, tarzlar. Tabii kimi durumlarda işte agresif çözümleri tercih eden büyük hususlar olacak her zaman. Kimi durumlarda daha sağlamcı, daha manevraya da daha konumsal dediğimiz teknik terim olarak tercihleri yapan yapanlar ve bu iki Farklı ekol arasında ayrımlar olur evet. mutlaka. Burada belki e, tarz e, olarak söyleyebileceğim şey e, rakibe göre oyun oynamakta. Tabii o yani zaten işte eski dünya şampiyonundan Lasker, Emanuel Lasker bu işin ustasıymış. Şöyle bir laf etmiş yani satranç iki e, beynin savaşıdır demeye getirmiş. Yani iki insanın masaya oturup birbirleriyle mücadele ettiklerini, iki egonun mücadele ettiğini ortaya koymuş. O psikolojik satrancın da zaten ilk temsilcisi Lasker'in ta kendisi. Evet. Şöyle bir şey görüyoruz aslında Başka oyunlarda da var e, Oyuncu optimal hamlenin En iyi hamlenin ne olduğunu görüyor Fakat görmesine rağmen Optimal altı bir hamle yapıyor Çünkü evet. rakibin daha zayıf bir Rakibi belki bilmediği bir alana Çekmek istiyor Rakibin hata yapacağını düşünüyor O yüzden en iyi hamle yerine Daha zayıf ama rakibi daha zor duruma düşecek Evet rakibe en ters gelecek En nahoş hamleyi seçmeyi işte Lasker tam da bunun ideal örneği gibi Satrançta zaten Aslında bana futboldaki bazı muhabbetleri hatırlattı Bize ters gelen ülkeler denilen Çok iyi futbol oynamazlar ama kazanamama gerekçesi olarak onu ileri sürerdik Yani sadece taktiksel bir mücadele değil Aynı zamanda psikolojik ve duygusal bir mücadele evet, evet. Hatta bu büyük turnuvalarda belki bu çok fazla ön plana çıkıyor Çünkü iki oyuncu da çok büyük oyuncu Belki biraz da belirleyen o duygusal dayanıklılık oluyor. Tabii turnuvada o gün kendinizi nasıl hissettiğiniz, rakimi göre ne tercih ettiğiniz evet. çok önemli oluyor. Ee, ama son zamanlarda hani öyle bir sorun olsa bile işte artık açılış teorisi de eskisine göre çok geliştiği için 30-40 hamlelik hazırlıklar yapmanız mümkün olabiliyor. Bazen oyunda hiç hamle yapmıyorsunuz. Ee, hani işte o tip durumlarda mesela hemen beraberliğe götürüp mesela çabuk bitirebiliyorlar oyunları. Büyük evet. kusurlar aralarında. Özgür sona gelmek üzere şu soruya çok kısa bir cevap alıp Sonra yeni başlayanlara ne önerirsin onu ya da daha ileri gitmek isteyenlere ne önerirsin onu kaynak olarak vesaire soracağım satrançta şans faktörü var mı sana göre diğer oyunlarda olduğundan daha az ama mutlaka var Evet. ama şans hani oyunun kendi içinden kaynaklanmıyor da daha çok çevresel koşullarda Anladım. insani nedenlerden dolayı. Evet bir de özellikle İsviçre sistemin adı verilen bir turnuva sistemi var. Daha çok eşit e, turnuva ilerledikçe eşit puandaki oyuncuları karşılaştırmaya dayalı bir sistem. Bu detaylarına girmeyeyim. Hı hı. E, özellikle İsviçre sisteminde de eşlendirmeleri bilgisayar yaptığı hiç zaman yani yapıyor zaten. E, beklenmedik eşlendirmeler oluyor. O anlamda belki çok ufak bir şanstan bahsedebiliriz ama sonuçta en, en doğrusu en önemlisi yine de sizin masa başında. Taşlara, taşlara karşı oynuyor olmanız Aslında Mehmet çok baş Program sonunda çok zor bir soru sorun Çünkü çok uzun evet. bir konu gerçekten Ne yapacağım yaptı <gülüyor> <gülüyor> Özgür çok teşekkür ederiz ama Son olarak şunu eklememiz Hadi lazım bence ee, Diyelim ki ben hiç satranç bilmiyorum Ne yapmam lazım Hangi kitap hangi kulüp vesaire en iyi başla Yani pek çok kulüp var. Ben her, içlerinden herhangi birini tavsiye etmeyeyim. Doğru olmaz ama... Hı hı. E, ...Türkiye Satranç Verasyonu'nun web sitesinden bu kulüpler hakkında bilgi edinmek mümkün. Gerekirse telefonla da ulaşılabilir. E, başlangıç kitabı olarak da mutlaka şu öne Ben bu, bu kitabı tercih ederim. E, Üçüncü Dünya Şampiyonu Jose Raul Cabablanca'nın Satrançı'nın Esasları adlı kitabı. Hı hı. E, hani Duru anlatımıyla ve pek çok konuyu işlemesiyle benim ilk tavsiye edeceğim kaynak olur satranca başlamak için. Bu e, bilgileri bizimle paylaşırsan oyun içinde oyun.com adresinde de e, dinleyicilerle paylaşabiliriz. Tabii. Seninle bir program daha yapacağız. satrancın büyük ustaları üzerine olacak ağırlıklı olarak ama eminim ki oradan başka yerlere gideceğiz. Yine tutamayacağız kendimizi. E, aslında belki bir 10 program yapmak çok kolay bu konu hakkında. Keşke ama. Evet. Ama en azından bir ikinci şansımız var. Onu değerlendireceğiz. Bugünlük bu kadar. Teşekkürler geldiğim teşekkür için ederim. teşekkür ederiz.